Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün 13 haftadır devam ettiğimiz Hazreti Resul'ün örnekliği Mekke'de 12 yıl genel başlıklı sunumumuzun 14. sinü sunacağız inşallah. Alt başlık Mekke'de gelen hükümler 5. bölüm. Enam suresinin 152. ayetinde Allah Şöyle diyor, rüş erişinceye kadar yetimin malına sadece en iyi tutumla yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız dahi olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size iyice düşünersiniz diye bunları emretti. İsra suresinin 34. ayetinde ise yetimin malına Rüşdüne erinceye kadar ancak en güzel bir niyetle yaklaşın, verdiğiniz sözü de yerine getirin, çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. Enam ve İsa suresinin bu ayetlerinde, Müslümanlara emredilen hükümleri maddeler haline getirirsek, bu iki ayetten çıkan altı tane hüküm vardır. Birincisi, rüş çağına erişinceye kadar yetimin malına sadece iyi tutumla yaklaşın. İkincisi, ölçüyü tartıyı adaletle yapın. Üçüncüsü, herkes gücünün yettiği kadar sorumludur. Dördüncüsü, söz söylediğiniz zaman tutun. Beşincisi, yakınlarınız olsa dahi adaletli olun. Altıncısı, Allah'a verdiğiniz sözleri tutun. Altı madde, sosyolojik açıdan incelenirse toplumların bozulmasına yönelik konuları ele alıyor ileride güçlü bir topluluk oluşturacak, Müslümanlara bozulmaları engelleyecek kurallar getiriyor. Altı maddede insanlığın temel karakterleri belirleniyor. İnsanlar ayetlerin belirlediği kuralları uyguladığında insanlık açısından mükemmel bir insan kimliğine ulaşacaklar. Dinin tebliğinin başlarında emredilen bu kurallar ileride oluşan Medine toplumunun temellerini oluşturuyor. Altı maddeye çok iyi dikkat edin. Altı madde ileriye hazırlanan, geleceğe hazırlanan bir toplum yapısının temelleri olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar edersek bunları nedir? Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına sadece iyi tutumla yaklaşın. Yani yetim konusuna ileriki bölümlerde daha geniş bir teferruatla ele alacağım ama ilk akla gelen şey de yetimin malı da en iyi şekilde. Sahip çıkın, ona iyi bir tutumla yaklaşın, art niyetli yaklaşmayın, doğru bir şekilde yaklaşın derken, nesillerin korunmasını, sahipsiz nesillerin, sahipsiz kalmış nesillerin toplum tarafından, müminler tarafından sahip çıkılmasını öne çıkarıyor ayet. Ölçüyü tartıyı adaletli yapın ifadesiyle ki bu ölçü tartı, bakkal terazisi değil, bir adaletin temeli olarak karşımıza çıkıyor. Ve herkes gücünün yettiği kadar sorumlu. Hiçbir sorumsuz yok. Sorumluluk asla bir başkasına devredilemiyor, bütün müminler gücünün yettiği kadar sorumlu. Yani toplumu oluşturan bireyler asla toplumun temel dinamikleri olmaktan kurtulamıyor. Toplumun temel dinamikleri olarak herkes gücünün yettiği kadar taşın altına elini koyuyor. Söz söylediğiniz zaman tutun, yakınlarınız bile olsa adaletli olun, asla kayırmacı işler yapmayın, buğuz etmeyin bir başkasına ve yakınlarınızı kayırmayın ve Allah'a verdiğiniz sözleri tutun. Bu altı madde toplumsal dengede toplum içinde var olan insanların korunması, birbirlerine güvenlerinin sağlanması açısından temel teşkil ediyor. Bugün sosyalistik incelendiğinde bu altı hükmün güçlü bir toplum yapısının temelleri olduğu anlaşılacak. Ayetler yetimlerin malına dokunmamayı, bu konudaki adaleti korumayı, eğer yetimler için harcama yapılıyorsa, bunları doğru bir şekilde yazıp hesaplamayı, öne çıkarıyor. İnsanlar, yetimlerin mallarına, mülklerine el koyarak çıkar sağlayamazlar. Bu yönde çok dikkatli olmak zorundadırlar. Ne var ki, bu kurallara çoğu zaman uyulmuş değil. Babaları, anaları öldükten sonra, ortada yetim kalanların, amcalarının, dayılarının nasıl haklarını yediklerini, dedelerinden kalan malları nasıl konduklarını anlatan hikayeler çok. Hepimiz duyuyoruz. Ataerkil toplum anlayışı, Güçlü olanın, yetimlerinin mallarına sahip olduğu, aynı aileden bile olsa zayıf düşlenin haklarının yendiği bir dünyada yaşıyoruz. Baba ölmüşse, çocuklar amcalarının ellerinden bir şey alamıyorlar. Ana ölmüşse, çocuklar dayılarının ellerinden bir şey alamıyorlar. Tabi bu duruma, dedeler izin veriyor, neneler izin veriyor. Onlar, malların, mülklerin yönetimini yaşayan güçlü, kuvvetli çocuklarına bırakıyorlar. Onlar da babalarının, Mallarına istediği gibi egemen olup babaları öldüğünde buraları bizim diyorlar. Kardeşlerinin yetim kalan çocuklarına affedersiniz köpeğe kemik verir gibi küçük bir şey verip başlarından kovuyorlar. İçlerinde insanca davranan, Allah'ın dediklerini uygulayan insanlar yok değil. Çok az da olsa var. Ama böyle hikayeler dinliyoruz ki etrafımızda tarihte olmuş, yaşanmış öyle hikayeler Anlatılıyor ki gerçekler çok acı. Her zaman devletin yasaları uygulanıyor dense de yasaları insanlar istediği gibi eğip büküyorlar. Allah'ın koyduğu yasaları binlerce yorumla kuşa çeviren bir tarihimiz var. Şu 1500 yıllık bir tarihe bakın. Allah'ın koyduğu açık seçik yasalar binlerce yorumla kuşa çevrilmiş. Anlamını kaybetmiş. Bir toplumun temelini oluşturan bu yasalar, insanların elinde oyuncak hale getirilmiş. Fetvaların, iştahatların kapılarında eğrilmiş, bükülmüş, anlaşılmaz hale gelmiş. Günümüzdeki yasalar, bugünkü devletin uyguladığı yasalar, onlara da baktığımız zaman aynı. Değişen bir şey yok. Lastik gibi her tarafa çekilmiş. Avukatların dilinde, hakimlerin dilinde yasalar oyuncak haline getiren insanlarımız maalesef, hiçbir şekilde yasalarla bir adaleti sağlama noktasında neticeye ulaşmamış. Allah'ın yasalarını değiştirmişler, kendi yasalarını değiştirmişler, çıkarlarına uygun bir şekilde yasalarla oynamışlar. İşte bu noktada Allah koyduğu bu temel yasalarla ilgili çok önemli kurallar getiriyor. Bu kurallarda Allah insanların, geleceğe hazırlanan insanların, güçlü bir toplum yapısına hazırlanan insanların bu yasalara uyarak müminliğini Müslümanlığını göstermelerini koşuyor. Dilden söylemekle veya ben Müslümanım veya ben Müminim demekle işin bitmediğini ifade ediyor. Ayetlerin gönderildiği dönemde putperest Arap toplumu atayerkil yapısıyla yetimlere her türlü haksızlığı yapıyordu. Ancak Peygamberimiz gibi çok az insan dedesi amcası tarafından korunmuştu. Din gelmeden önceki dönemlerde oluşturulan hırful teşkilatı da yetimlerin haklarına önem vermişti. Allah ayetlerini göndererek Müslümanları yetimlere sahip çıkmaya yönlendirdi. Böylece toplumun en önemli sorununa yasaya bağladı. Ve bunu bir inanç kavramı haline getirdi. Topluma sahip çıkmak, toplumun yetimine, fakirine, yoksuluna sahip çıkmanın yanında, yetimlerine de sahip çıkmak, önemli bir kural halinde, inancın bir parçası olarak gündeme geldi. Ve dikkat ederseniz, yetimlere sahip çıkan ayetleri, arka arkaya geldiği zaman ve birleştirildiği zaman altı tane temel hüküm çıkıyor. Bir tane değil. Birbirine bağlı. Yetimliği sadece baba ve ananın ölümü olarak görmek yanlış. Yani babası ölmüş, anası ölmüş kişi yetimdir. Şeklinde görmek yanlış. Babanın Ananın yokluğu, çocuk üzerindeki hakimiyetinin, korumasının, sevgisinin, güveninin olmayışını yetimlik olarak alabiliriz. Fiili ölümün dışında da çocukların yetim bırakıldığından söz edebiliriz. Bu konuya çok dikkat edin. Baba var, ana var. Ama babanın varlığı ve ananın varlığı çocuk üzerinde bir anlam ifade etmez. Bazı ailelerde bunu görüyoruz. Babası var, anası var ama varlığı, yokluğu belli değil. Böyle bir çocuk da yetimdir. Nasıl ki bir baba, bir ana fiilen ölüp toprağa gömüldüğünde çocuk çaresiz ortalıkta kalmışsa, ana baba yaşarken de çocuklar aynı çaresizlik içinde kalabilirler. Babaları yokmuş gibi, anaları yokmuş gibi bir yaşam sürebilirler. Çocuklarını düşünmeyen, haklarını aramayan, çocukları arasında ayrım yapan insanlar da düşünmedikleri, haklarını aramadıkları, ayırarak ikinci plana ittikleri çocuklarını yetim bırakmışlardır. Eğer yetimlik kavramını genişletirsek, sosyolojik ve psikolojik açıdan incelersek, yetimlik sadece cismen babanın ve ananın ölümü değildir. Aynı babanın, ananın ölümü gibi nasıl çocuk ortada kalmışsa, baba varken de, anne varken de çocuk ortada kalabilir. Mesela bir evde yedi kardeş olduğunu düşünelim. Anne, çocuklardan bir ikisine sevgisini, ilgisini gösteriyor. Diğerlerini unutuyorsa, Orada çocuklar kaynıyorsa sevgi görmeyen, ilgi görmeyen çocukların anasının babasının varlığı kağıt üzerindedir, laf üzerindedir, söz üzerindedir. Gerçekte o çocuklar için anneleri, babaları yoktur. Şöyle çok çocuklu ailelerin 5, 10, 7, 8, 15, 20 çocuklu ailelerin çocuklarını bizatihi şöyle karşınıza alıp dinlediğiniz zaman bu çocuklardan bazılarının ortada kaldığını isteyeceksiniz çok böyle bu tür gençlerle karşı karşıya geldim. Onlarla konuştum. Onların dertlerini dinledim. Gerçekte o çocuklar için anneleri babaları yok. İçinde yaşadığımız toplumda çocuklar arasında eşitsizliği, adaletsizliği gördüğümüz çok örnek var. Hatta öyle ki çok çocuklu ailelerde öne çıkamayan, açık göz olamayan, içine kapanık çocuklar çoğu zaman anneleri babaları tarafından bile unutuluyorlar. Bundan birkaç sene önce bir televizyon programı seyrediyordum. Orada 18 çocuğu olan bir baba Çocuklarının isimlerini bile hatırlamıyor, hatta bir tanesini gösterirler, bu benim çocuğum mu dedi, bu benim çocuğum mu dedi, dondum kaldım. Şimdi o bu benim çocuğum mu dediği çocuk, ismi hatırlanmayan çocuk, yetim mi yetim değil mi? Eğer kavramsal olarak baktığımız zaman bu çocuk kesinlikle yetimdir, babası hatırlamıyor, onun için baba var yok belli değil. Sokakta görse adam çocuğunu tanımayacak, başkasının çocuğu zannedecek. Evde bir ordu gibi yaşayan çocukların ailenin imkanlarından yararlanma konusunda yarış içinde olacakları muhakkak. Bu yarışta öne çıkabilenler o ailenin çocuğu, geride kalanlarsa itilip katılan, ikinci plana itilen, adeta yetim kalmış çocuklar gibidir. Müslüman toplumlarda genel olarak görülen kız çocuklarına erkek çocukların tercih edilişi, hayat garantileri olarak düşünülen değerlerin erkek çocuklar için sağlanması kızdır. Evlenip gidecek, kocası ona bakar esprisiyle erkek çocuklarına verdikçe verirken kız çocuklarına vermeyi düşünmemesi kızların analı babalı ortamda da olsa yetim bırakılması olarak değerlenebilir. Düşünebiliyor musunuz? Bir ailenin iki çocuğu var. Biri erkek biri kız. Aile erkek çocuğu üzerine ihtimam gösteriyor. Onun geleceği için her türlü tasarımı yapıyor. Ama kıza diyor ki ya nasılsa kocaya gidecek ya kocası bakar. Bizim ona bir şey hazırlamamıza, bir şey vermemize, ona katkıda bulunmamıza gerek yok. O zaten bir başkasının gelini olacak, oraya hizmet edecek, bize hizmet etmeyecek yani. Bu gözle bakıyor. Nasıl? İki tane çocuk var, biri erkek, biri kız. Ailenin bakış tarzı erkeğe bütün ihtimam gösterilmiş. Kısa evlenip gidecek zaten. Ne zaman gidecek? Bu tür ailelerin bakış tarzında, bu tür kızları 16, 17, 18 yaşında evlendirirler, getiriyor, bitti. Zaten çocukluk devri geçmiş. Tam böyle işe yarayacak zaman evlenecek. Baba ana öyle bakıyor. Bize hizmet etmeyecek zaten, kocasına hizmet edecek, o baksın. Şimdi bu nasıl baba, nasıl ana? Bu nasıl babalık anlayışı, nasıl analık anlayışı? Şimdi bu kız çocuğu yetin mi, değil mi? Kavramsal açıdan baktığımız zaman, babası var mı, yok, anası var mı, yok mu? Eğer erkek çocuğa bir tasarım yaparsak, erkeğin anası var, babası var ama kızın yok. Kızların analı babalı ortamda da yetim bırakılması bu göstergede değerlendirilebilir. Kocasının yanında ailesinin desteğinden uzak, malsız, mülksüz kızların düştüğü durumu anlamak zor. Onlar tam bir yetim, arkalarında hiçbir destek yok. Hatta onlar evden çıkarken bu eve ancak ölün döner, cenazen döner tehdidiyle o kız çocuğu gittiği yerde babasız ve anasız bırakılmıştır. Ve bu ayetin kapsamına en acılı bir şekilde girmiştir. Bu ayetin kapsamında o çocuk anasız, babasız, yetim bir şekilde bir başka ailenin içerisine gönderilmiştir. Bu yönde yaşanan acıklı hikayeler insanlık açısından insanın kalbini burkmaktadır başlık parası alınarak kızların kocalarına satılmaları, ben öyle diyorum satılmaları diyorum, Allah'ın ayetlerine aykırı. Gerçi başlık parası alan babalar hiçbir zaman bunu kızlarını satma olarak kabul etmiyor. Kendilerine göre başlık parasını almanın mantığını oluşturmuşlar. Ama onlar ne derse desin, evlendirilecek kızlara karşılık babalarının para alması onların satışından ibarettir neticede. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremiyor. Babaları tarafından oğullarına Satın alınan kızlar, kocalarına satılan kızlar, acaba anneleri babalar için ne ifade ediyor? Allah'ın kendilerine verdiği evlatlarını, kız olsun, erkek olsun, değer bakımından ayırma hakları, yetkileri olmayan insanların bu tür anlayışlara ulaşması çok ilginç. Düşünebiliyor musunuz? Bir baba var, oğluna kız satın alıyor. Aldığı gelin, parası verilerek alınmış bir kız, sanki köle gibi. Bir kız babası, bir başka başkasına, kızı, kocası olacak kişiye ve ailesine satıyor. Karşılığında para alıyor. O zaman düşünmek lazım. Oğluna kız satın alan bir anne baba için çocuk ne ifade ediyor? Kocasına gönderirken parasını alan anne baba için, kızının karşılığında parasını alan anne baba için, kızı ne ifade ediyor? Allah'ın ona verdiği bir evladı mı, yoksa Allah'ın ona verdiği bir metayı mı? Allah'ın kendilerine verdiği evlatlarını, Kız olsun, erkek olsun. Değer bakımından ayırma hakkı, yetkisi olmayan insan bunu niçin yapar? Allah ona evlatlar veriyor. Evlatların kimisi kız, kimisi erkek. Ve evlatlarınız sizin için bir fitnedir diyor Allah. Yani imtihandır diyor. Deneniyorsunuz. imtihan ediliyorsunuz. Ne yapacaksınız? Allah'ın verdiği bu evlat nimetini doğru değerlendirip adaletli davranacak mısınız? Yoksa böyle eğri bir yollara saparak Allah'ın dediği yoldan çıkacak mısınız? Daha diyorsunuz? Ben özellikle anne sevgisini Allah vergisi olarak düşündüğümde kızlarının satılmasına, haklarının verilmemesine izin veren annelerin anne sevgisini nasıl kaybettikleri üzerinde çok düşünüyorum. Bir türlü anlam veremiyorum. Nasıl oluyor da bir anne Sevgisi varken, anne sevgisi varken, anne şefkati varken, kızın babası kızını satarken ses çıkaramıyor. Hatta kadınlar arasında konuşurken, biz kızımıza şurada çok başlık parası aldık diye sevinebiliyor. Bir başkasıyla kıyaslayabiliyor. Yapılarında, kadınların yapılarında var olan anne sevgisi, anne şefkati, kız çocukları büyüdükçe nereye gidiyor? Bir anne nasıl bu kadar katı olabiliyor? Her zaman bir parçası olarak gördüğü kız çocuğunun satılmasına nasıl izin verebilir? Nasıl izin veriyor? Geçmişteki beyaz kadın ticaretinin bir başka versiyonu olan başlık parası alarak kızlarını kocasına satan annelerin, babaların hala bugün var olduğunu düşünmek gerçekten çok acı. Geçmişte köle olarak satılan kadınlar hiç olmazsa kendilerini peşinen köle olarak görüyor, teselli buluyorlardı. Biz köleyiz diyorlardı. Üstelik onların anneleri babaları satmıyor, köle tüccarları zorla özgürlüklerine el koyuyor, iradelerine aykırı olarak onları satıyorlardı. Bugün de iradelerine aykırı olarak anneleri babaları satıyor. Ama başlık parası alınarak kızların satılması köle olarak satılmaktan çok farklı değerlendiriliyor. Birisi köle satışı deniliyor, birisi normal bir şey deniliyor. Eğer üzerinde düşünürsek kızların başlık parası alarak kocalarına satılması esas köle satışlarından daha beter. Çünkü onu satan ana ve baba. Allah'ın onlara verdiği babalık şefkatini ve analık şefkatini kaybetmiş insanlar satıyor. Karşılığında parasını alıyor ve git diyor. Gönderirken de tehdit ediyor. Bu eve ancak cenazen girer diyor. Bugün bir erkeğin kızın ailesine verilmesi mesela iş olarak değerlendiriliyor. Bir erkek fakir yokluk içerisinde kızın ailesine gittiği zaman işgüvesi deniyor. Bu tür işlem gerçekleştirene, bu tür hayat yaşayanlara toplum alaylı gözle bakıyor. Batıya bakıyoruz tam tersi. Batı da kız babaları kızlarına alacak erkeklere drama veriyor, büyük servetler ödüyor eski tarihte. Batı ile doğu arasında bu farklar insanlık açısından önemli göstergeler olarak karşımıza çıkıyor. Doğuda kızın evine damat olarak giden erkek horlanırken, batıda kızın evine gitmek veya kızdan evlilik için büyük bir servet almak erkeklik onuru olarak algılanıyor. Temeli Yahudilere dayanan travma vermek, bugün batıda neredeyse kalkmış durumunda. Ancak Avusturya'da hala yasal zorunluluk olarak hukuken uygulanıyor. Hala. Ülkemizin bazı bölgelerinde uygulanan Kıza çeyiz hazırlamayı küçük çaplı da olsa dramaya benzetenler var. Karşılıklı toplumsal kültürleri, yasaları incelerken, örfleri incelerken, çeyiz hazırlamak da bir bakıma drama gibidir diyenler var. Allah'ın insanlara emrettiği kuralların önemlisi, terazi doğru tartın, adaletli olun kuralıdır. Ölçüyü doğru tartmak, adaletli olmak hemen akla gelen bakkal efendinin terazisi değil. Ticarette ölçüyü doğru tartmak, teraziyi çıkarak kaydırmamakta önemli. Ancak bu ayetin anlamı çok daha geniş anlamlar içeriyor. Allah katında erkekle kız arasında herhangi bir fark yok. Allah her ikisine farklı özellikler vermiş. Erkeğe farklı özellik, kadına farklı özellik. Ancak Allah'ın yeryüzünde insanlara verdiği nimetlerden yararlanma, anne ve babalardan miras alma, baba-anne şefkatinden, sevgisinden yararlanma, aile içinde güvenli olmak konularında aralarında hiç fark yok. Hiç kimse şunu diyemez, dünyadaki nimetlerden erkeklerin yararlanma hakkı kızlarınkinden fazladır. Veya tersi, kızların dünyadaki nimetlerden yararlanma hakkı erkeklerden fazladır. Böyle bir şey diyemezsiniz hiçbir insan. Hele hele Allah'a inanan insan asla böyle bir şey diyemez. Kız olsun, erkek olsun Allah'ın tanıdığı haklar çerçevesinde hepsi eşittir. Allah'ın insanlara ayetleriyle öğretmek istediği temel kural budur. İnsanlara yarattığım insanlar erkek, kadın fark etmez. Eşit şartlarda dünya hayatında imtihan ediliyorlar kuralını insanlara sürekli hatırlatır Allah ayetlerinde. Mümin kadınlar, mümin erkekler aynı haklarla, aynı sorumluluklarla, aynı yetkilerle imtihan edilmektedirler. Ey müminler! Akıl edin, tefekkür edin, özgür iradenizle hükmedin derken sadece erkekler yok işin içinde. Aynı zamanda kadınlar var. Yaptığınız şeylerden sorumlu olacaksınız ey müminler derken sadece erkekler yok. Kadınlar da var. Huzurda din günü Hesap günü, dünyadaki hayatınızdan, imtahanınızdan hesap vereceksiniz, karşılığında ya mükafatı ya cezayı alacaksınız dediği insan grubu sadece erkekler değil, hem erkek hem kadınlar. Mümin kadınlar, mümin erkekler. Din günü eşittirler. Herkes kendi hesabını verir. Hiçbir erkek, mümin kadının hesabından sorumlu olmaz. Hiçbir mümin kadında, mümin erkeğin hesabından sorumlu olmaz. Ne var ki, ataerkil toplumlarda terazi daima erkekten yanadır. O bakkal terazi sanılan terazi var ya, Allah'ın ölçüyü, tartıyı doğru yapın, teraziyi doğru tutun dediği şey var ya, o ataerkil toplumlarda daima erkekten yana çalışır. Erkeğin tartısı ağır, kadın tartısı hafiftir. Halbuki Allah ayetinde, teraziyi doğru tartın diyor. Haklarda, sorumluluklarda kadın erkek eşittir. Ancak Allah'ın ayetleriyle belirlediği konularda farklıdır. Allah bazen mümin erkeklere sadece erkeklere ilgilendiren, mümin kadınlara sadece kadınları ilgilendiren hükümler gönderir. Onları ileride inşallah nasip olursa göreceğiz. Ama ey müminler diye başlayan bütün hükümlerde kadın ve erkek eşittir. Allah'ın ayırmadığı hükümlerde bütün müminler kadın ve erkek sorumludur. Allah'ın belirttiği konuların dışında insanlar kadınlara farklı, erkeklere farklı haklar, yetkiler veremez. Sorumluluklar yükleyemez. Ayetler adaletle olmayı, asla zulüm yapmamayı emreder. Ayetler böyle derken, erkekler kendilerinin dinin sahibi, egemeni, uygulayıcısı olarak görürler kendilerini. Kadınların, kızların üzerinde baskıcı bir tutum izlerler. Teraziyi bozarlar. Kadınları, kızları, erkeklerin din adına belirlediği bir yaşama zorlarlar. Şöyle tarihimize bir bakalım. Fökü'yü kayıtlarımıza bir bakalım. Bugünkü Müslümanların kafalarındaki Figürlere bir bakalım. Allah'ın koyduğu kurallar kitapta ama Müslüman erkeklerin kadınlar için koyduğu hukuklar ortada. İkisini karşılaştırdığımız zaman Müslüman erkekler Allah'ın dininden farklı bir şekilde Müslüman kadınlara yeni bir din tayin ederler. Yeni bir din kurarlar. Biz Müslüman kadını böyle istiyoruz derler. Ve hemen hemen sadece Türkiye'de değil bütün dünyada İslam'da kadın diye kitaplar yazıp bu kitaplarda nasıl bir kadın görmek istediklerini, nasıl bir mümin kadın görmek istediklerini anlatırlar. Ama asla mümin erkek nasıl olurdu diye kitap yazmazlar. Çünkü kendilerini dinin sahibi zannederler. Mümin erkekler kendilerini dinin sahibi zannederler. Allah'ın elinden alırlar dini, bizim derler. Ve o bizim dedikleri dini çocuklar üzerinde, kadınlar üzerinde, toplumlar üzerinde egemen kılmaya çalışırlar. Halbuki onlara Allah adil olmalarını emretmişti. Müslüman erkekler için böyle yapar, için işte bu konu onun içinin karşılığı mutlaka cevap bulması gerekiyor. Bütün bu oluşumlar ortaya çıkan bütün bu oluşumlar kadınların kızların yetimliğini ortaya çıkar. Düşünebiliyor musunuz yetimlik kavramını toplumsal boyutta incelediğimiz zaman kadını çaresiz bırakan erkeğin ortaya koyduğu din figürü içerisine sokan bir anlayış, Allah'ın dininden ayırıp, erkeğin tasarladığı bir dinin içerisinde kadını oluşturan bir anlayış, kadınları yetim bırakır. Artık kadınların sahibi yoktur. Kızların, kadınların anaları, babaları, Allah'ın onlara tanıdığı hakları, yetkileri savunmayarak, Allah'ın verdiği hakları ellerinden alarak onları yetim bırakırlar. Kadınların, kızların arkasında bir şey yoktur, destek yoktur Babaları böyle olacaksın der, anaları böyle olacaksın der, büyükleri böyle olacaksın der, toplum böyle olacaksın der. Çaresiz kalmışlardır. Kendilerine egemen olan ananın, babanın yanlış telakkileri, kendilerine egemen olan erkeklerin yanlış telakkileriyle çaresiz ortada mümin kadın olmaya çalışır, mümin kız olmaya çalışırlar. Ama erkekler öyle değil. Erkeklerin arkalarında anaları vardır, babaları vardır, aileleri vardır, toplum vardır. Onlar dinin egemenidir, sahibidirler. Kızların, kadınların akrabaları, dostları, çevresi, kocası, hatta çocukları, kadınların bizzat kendi çocukları, İslam adına kafalarında çizdikleri figürlerle kadınları kızları şartlandırırlar, o şartlandırdıkları hükümlerin içerisine hapsederler. Böylece hakları ellerinden alınan kadınlar, Kızlar erkeklere göre toplumda ikinci sınıf muamelesi görmeye başlar. İşte bu durum tam da Allah'ın teraziyi doğru tartın ayetiyle örtüşür. Terazi eğrilmiş, adalet ortadan kalkmıştır. Tersini bir düşün, tersini bir düşünelim. Nasıl bir mümin erkek olması gerektiğini anlatan kadınlar var, kitaplar yazıyorlar, kendilerine göre min erkek figürü çiziyorlar. Bunlar Allah'ın ayetlerine aykırı. Erkekler razı olur mu böyle bir şey? Size ne der? Ama kendileri er İslam'da kadını yazarlar. <Gülüyor> İnsanlar tartıyı doğru tartın ayetini bakkalın terazisi olarak anladığı için kadınların, kızların nasıl yetim bırakıldığını anlamıyorlar. Zaten yetimlik konusundaki fikirleri annelerin, babaların ölümü, fiilen ölümleri. Ama kavramsal açıdan çocukların yetim bırakılması, sahip çıkılmaması ne anlama geliyor o konuda hiç düşünmüyorlar. Yetim deyince, ana ölmüş, babası ölmüş diyorlar. Halbuki anası babası ölmeden de çocuklar yetim. Ayrılıklar yaparak da çocuklar yetim. Tarafgirlikler yaparak da çocuklar yetim. Allah yetimler rüzg sahibi oluncaya kadar onların mallarını, mülklerini, haklarını, büyükleri adaletle korusun diyor. Büyükleri onlara sahip çıkacaklar. Yetimler rüzg sahibi oluncaya kadar mallarını, mülklerini, haklarını korusun diyor. Peki yetimler rüş sahibi olduklarında ne olacak? Büyüklerinden kendilerine kalan, kalmış olacak olan malların, mülklerin yönetimini alabilecekler mi? Anneler, babalar ellerindeki malları, mülkleri, çocukları rüş sahibine olduklarında ''Oğlum, kızım artık büyüdünüz, rüştünüze erdiniz, alın şunları, iyi değerlendirin, hayatınızı kurun.'' diyecekler mi? Yoksa sımsıkı ellerinde tutup asla çocuklarına Allah'ın verdiği nimetleri göstermeyecekler mi? Allah yetimlerden söz ederken cümleyi hemen bitirmiyor. Bakın ayet yetimlerle başlıyor, yetimlere sahip çıkmayla başlıyor, arkasından o ayet beş tane daha hüküm getirerek altı tane hüküm bırakıyor. Neden? Çünkü o cümle içerisinde bütün hükümler birbirini tamamlıyor. Ayet devam ederek ölçüyü tartıyı adaletli yapın, onlar rüzg sahibi oluncaya kadar onların hakkı olan malları iyi değerlendirin, sonra onların hizmetine verin diyor. Dolayısıyla ölçüyü, tartıyı iyi yapmak, çocuklar rüş sahip oluncaya kadar mallarını yönetmek ayetin hükmü. O nedenle onu konu bütünlüğünde ayetleri anlarken virgülle ayrılan her sözü birlikte değerlendirmek gerekiyor. Yetim kalmış, yetim kalacak olan çocukların geleceğini sağlamak, onlara miras yoluyla düşecek varlıkları iyi değerlendirme görevi büyüklere yükleniyor. Allah'ın ayetle koyduğu kurallardan biri de herkes gücünün orantısında sorumlu. Aklın, muhakemenin, iradenin, zekanın gücün neyse, bedenin, dünyevi malın, mülkün gücün neyse, insanlar güçleri oransında sorumlu. Her insanın dünya yaşamındaki gücü Allah katında belli. Allah ölçüyü, tartıyı adaletli yapar. Asla zalim değil. Allah'ın Herkes gücün oransını sorumludur sözünü, yetimlere hakkını verin, ölçüyü, tahti, adaletli yapın emirlerinden sonra tekrar etmesi manidar, yetimlerin haklarını koruyacaklara Allah metodunu belirliyor. İnsanlara herkes gücü orantısında sorulur diyerek, insanlar arasındaki farklılıkların eşitliği bozmadığını, adaletiyle aradaki dengeyi kurduğunu belirtiyor. Allah farklı özellikler verdiği insanları aynı şekilde sorumlularak eşitsizlik yapmıyor. Adalette hakim kılıyor. Aklı çok çalışan, aklı az çalışan. Muhakemesi çok güçlü olan, muhakemesi az olan. Özgür iradesiyle karar verme yeteneği çok fazla olan, az olan. Malı mülkü çok olan, az olan. Allah hepsine birden, siz matematik hesabı gibi belli bir oran belirleyip, şu şekilde hepiniz standart sorumlusunuz demiyor. Standart kural koymuyor. Ne diyor? Herkes gücü orantısında sorumlu. Aklı çok çalışanın, çok çalıştığı aklıyla sorumlu. Akla az çalışan da, az çalıştığı aklıyla sorumlu. Malı çok olan, çok malıyla sorumlu. Malı az olan, az malıyla sorumlu. Bedensel gücü çok olan, kuvvetli olan onunla sorumlu. Bedensel gücü az olan, güçsüz olan onunla sorumlu. Eğer herkese aynı sorumluluğu, eşit sorumluluğu verseydi, Allah böyle deseydi, herkes sorumluluk ve eşittir deseydi, o zaman adalet olmazdı. Allah adaleti, herkes, gücü orantısında sorumluluk sahip diyerek, adaleti sağlıyor. Aynı şekilde, insanlar, dünyaya kız, erkek olarak geliyorlar. Kimilerinin babası, anası erken ölüyor, kimilerinki devam ediyor yaşamaya. İnsan, insanın dünya yaşamındaki her farklılığı, imtihan sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Ne kadar farklılık varsa, akıl farklılıkları, muhakeme farklılıkları, irade farklılığı, karar verme farklılıkları, kız erkek farklılığı, ana baba olma farklılığı, çocuk olma farklılığı, mallı mülklü olma farklılığı, zenginlik, fakirlik farklılığı, bedensel güç farklılığı, yetenekler farklılığı, hepsi, bütün bu farklılıkların hepsi imtihan soruları olarak karşımıza çıkıyor ve herkes farklılıklardaki sorumluluklarıyla, güçleriyle sorumlu. Farklılıklarla imtihan edilen insanlar, farklılık karşısında ne yapacaklar? İmtihanın sorusu bir. Farklılıklarımız var. Kimimiz kadın, kimimiz erkek. Farklılıklarımız var. Kimimiz zengin, kimimiz fakir. Farklılığımız var. Kimisinin kafası çok çalışıyor, kimliğinin az çalışıyor. Peki ne yapacağız o zaman? İşte bu ne yapacağımızın karşılığı imtihan. Allah'ın dediğine göre hareket edip Herkese gücünün yettiğince sorumluluk yükleyen Allah'ı anlayıp onun demek istediğini anlayıp herkese öyle bakmakta yarar olacak. Erkek çocuklarını kız çocuklarına tercih edecekler mi etmeyecekler mi bu farklılıktan dolayı. Müslüman toplumlar genelde erkek çocuklarını kız çocuklarına tercih etmişlerdir. İmtihanı kaybetmişlerdir genelde. Allah'ın huzuruna büyük bir sorumlulukla gidiyorlar. Özellikle kendi ülkemizde baktığımız zaman, içinde yaşadığımız topluma baktığımız zaman erkek daima ön plan. Halbuki Allah bu farklılığı birini diğerine tercih edin diye getirmedi. Bu farklılıkla sizin ne yapacağınızı, bizim ne yapacağımızı ölçmek için getirdi. Bu farklılıkla fark verecek miyiz? Farklı değerler verecek miyiz? Yoksa vermeyecek miyiz? Putbelas Arap toplumu o gün erkeklerine çok farklılıklar veriyordu, değerler veriyordu. Kız çocuklarını öldürüyordu. Öldürmeyi geçen bölümlerde anlattım. Şiilen öldürmenin dışında yok sayma noktasına getiren, hayattan yok sayma noktasına getiren anlayışların ortaya çıkardığını görüyorduk. Müslüman toplumlar, Müslüman insanlar bunu böyle devam ettirecekler mi, yettirmeyecekler mi? İçinde yaşadığımız topluma bakıyoruz, tarihe bakıyoruz, ne yazık ki Müslümanlar, Devam ettirmişler, kız çocuklarını öldürmüşler, mecazi anlamda erkek çocuklarını öne çıkarmışlar, birinci plana koymuşlar. Kızlar geri planda kalarak hayatta ölü gibi olmuşlar. Babalar, analar çocuklarına hak verirken erkek kız ayıracaklar mı, ayırmayacaklar mı? İmtihan. Babaları, anaları erken ölüp, ortada kalan çocuklara büyükleri gereken ihtimamı gösterip haklarını koruyacaklar mı, korumayacaklar mı? İşte bütün bu sorgulamalar, Allah'ın adaletini sağlamak için söz veren insanı ilgilendirmekte. Onun için ayet cümlesine devam ediyor. Verdiğiniz sözleri tutun diyor. Onlar verdikleri sözleri tutarlar diyor. Özellikle Allah'a verdikleri sözleri tutma konusunda azami dikkat gösterirler diyor. İnsanlara sorsan, Allah bütün kullarını eşit yaratmıştır. Hangi insana sor, hangi insana gidersen git, sor. De ki, Allah yaratırken kullarında Ayrımcılık yapmış mıdır? Hayır, eşit yaratmıştır diyecekler. Bu insanların ön kabulüdür. Peki, niçin erkekleri kızlara tercih ediyorlar? Niçin kız-erkek ayrımı yaparak bu eşitliği bozuyorlar? İnsanlara sorsan, Allah dinini kadın ve erkek herkese emretmiştir. Bu insanların sözüdür. Böyle derler. Kadınlar da erkekler de dinin hükümlerinden sorumludur, Allah'a karşı sorumludur, hesaba çekilecektir, burada bir fark yok derler. Peki niçin erkekler kendilerini dinin hamisi, koruyusu görüp kadınlar üzerinde Allah'ın ayetlerine aykırı bir şekilde din dayatması yapıyorlar? Niçin kadınlar için kendi zevklerine, kendi anlayışlarına, kendi kıskançlıklarına, kendi karakterlerine göre bir dini kurallar oluşturuyorlar? Niçin? Niçin ataerkil toplum anlayışlarıyla ürettikleri kuralları İslam dininin kuralları olarak gösteriyorlar? Niçin? İnsanlara sorsan dinin sahibi Allah'tır diyecekler. Dinin kurallarını Allah bildirir diyecekler. İnsanların Allah'ın dini adına kural koyma hakları yoktur diyecekler. Bu insanların sözüdür. Peki niçin insanlar dinin sahibiymiş gibi davranıyorlar? Niçin insanların hükümlerini Allah'ın dininin hükmü sayıyorlar? Niçin kendilerini Allah yerine koyarak insanları yargılıyorlar? Niçin insanların eksiklerini, gediklerini araştırıyorlar? Kendilerini ne zannediyorlar ki insanlar hakkında hüküm veriyorlar? Onlar şudur, o şudur, o budur, o şudur diye. Niçin? Dinginin sahibi hesap görücü Allah değil mi? Hangi kula hangi yetkiyi verdi ki insanları Allah benim yerime onları değerlendir, amellerini değerlendir, inançlarını değerlendir, kararlar ver. Hangi insana böyle bir yetki verdi? Niçin insan böyle bir yetkiyi kendisinde görür? İnsanlara sorsan, insanlar adil olmak zorundadırlar. Zulüm yapanları, haksızlık yapanları Allah asla sevmez, asla affetmez. İnsanlar böyle der, bu insanların sözüdür. Peki niçin? İnsanlar adaletten sapar, teraziyi sürekli erkeklerden, güçlülerden yana tartar, niçin haksızlık ederek zulüm yapar? Bu sorular çoğaltılabilir, genişletilebilir. Ne kadar çoğaltılırsa çoğaltılsın, netice değişmez. Bu sorgulamalarda anlatılmak istenen şey, insanın ağzından çıkardığı söze göre davranmasıdır. İnsan ağzından hangisi çıkarmışsa ona göre davranmasıdır. Allah'ın Mekke'de inen ayetlerinde görmekteyiz ki Allah Mekke toplumunun söylediği sözleri temel olarak ne diyor? Şöyle şöyle inanıyorsunuz, şöyle şöyle kabulleriniz var. Peki niçin dönüyorsunuz? Niçin şu noktadan sonra sapıyorsunuz? Ortaya koyduğunuz sözler. Çok güzel. Ana özler. Peki onlara niçin uymuyorsunuz? Evet, insanlar ağızlarından çıkan sözlere göre davranmalı. Peki, gerçekten insanlar söyledikleri sözlere göre hareket ediyorlar mı? İşte böyle bir sorgulamada hemen her birimiz kendi dışımızdaki insanları sözlerinde durmayan olarak görüyoruz. Peki, kendimiz duruyor muyuz? Aslında meseleyi, Psikolojik ve sosyolojik açıdan dile getirirsek, insanlar yanlışlarda, hatalarda hep bir başkasını dışındaki insanları sorgulayarak onları yanlışta görme noktası insanın kendi yanlışından kaçamak noktasıdır. Kendi yanlışını örtme noktasıdır. Ortada bir yanlışlık varsa biz orada asla olmayız mantığıdır. Biz asla yanlış yapmayız. Biz hep doğru yaparız. Sözümüz doğrudur, amelimiz doğrudur, davranışımız doğrudur, anlayışımız doğrudur, her şeyimiz doğrudur. Yanlış mı var? O dışarıda, o başkasında, o dışımızdaki insanlarda. Çünkü enemiz var, bencilliğimiz var. Her birimiz için yanlışımızın olduğunu söylemek çok zor. Onun için yanlışları hep başkalarında görme alışkanlığımız var. İnsanlara yaptığımız suçlamalarla aslında kendi yanlışlarımızı Örtmeye çalıştığımızın da farkında değiliz. Yaşamımızın gerçeği, çıkarlarımız sözlerimizden önce gelir. Şimdi yaşamımızın gerçeğine şöyle bir bakalım. Özü nedir? Çıkarlarımız daima sözlerimizden önce gelir. Bir söz mü verdik? Herhangi birine bir konuda söz mü verdik? Verdiğimiz sözü ancak çıkarımıza, işimize geliyorsa tutarız. Eğer işimize gelmeyen bir noktasını tespit ettik mi anında döneriz. Eğer verdiğimiz sözü yerine getirme zamanı geldiğinde... Bir dönüşümüz varsa, bakın altına, orada çıkarımız yoktur. Hemen dönmüşüzdür. Ve arkasından da yüzlerce bahane uydurabiliriz, kendimize haklı koyacak. Niye sözünü yerine getirmedin, niye şu konuda şöyle dediğinde yapmadın, sorgusu geldiği zaman bahanelerimiz çoktur. Her uydurduğumuz bahane, yalan temellerine dayanır. Programsız olmak, çıkarlarımıza uygun davranmanın açık kapısı. Çıkarına endeksli insanlar genelde programsız olur. Çünkü programlı olmak çıkarlarımız değil, verdiğimiz sözleri yerine getirme özelliği taşır. Çünkü programlarımız, önceden yapılan programlar, insanlarla karşılıklı konuşurken, işlerimizle, güçlerimizle, toplumsal hayatımızda akrabalarımızla, ismini, anne babamızla, ismini, arkadaşlarla ilişkilerimizde, bu ilişkiler içerisinde geleceğe yönelik bir program yaparsak, bunlar bizim verdiğimiz sözlerdir. Henüz yapmamışızdır. Geleceğe yönelik sözler veririz. Program yaparız kendimize. İşte şu hafta şunu yapacağız. Şurada şöyle buluşacağız. Şurada şöyle görüşmeler yapacağız. Şunu şöyle alacağız. Bunu böyle satmaya çalışacağız. İşte şu akrabayı ziyaret edeceğiz. Şurada bir toplantıya kapatacağız. Şurada bir sunum yapacağız. Şu tarihte şunu yapacağız. Şimdi bu sözleri verdik mi? Verdik. Programını yaptık mı? Yapmayız. Çünkü programını yaparsak uyumak zorunda kalırız. Programsız olmak iyidir. O bizim açık kapımızdır. Unutmuşum ya. Veya işte şöyle bir şey oldu da, bir başka şey oldu da, o gün tam şu oldu da, o saatte bu oldu da, o bilmem ne oldu da, o programı bozan aslında çıkarımızdır. O an işimize gelmemiştir, söyleyecek sözümüz yoktur, bahaneler uydurmaya başlarız. Halbuki programlı olsak, programlı insan programını verdiği sözlere, söylediği temel ilkelere göre yapar. Programını hayatına Uyguladığında bütün sözleri yerine getirmiş olur. Elbette insanın hayatında programlarını ters edecek önemli olaylar olacak, mutlaka olacak. Ama o olayların hiçbiri yalan kökenli olmaz, ters eden olaylar. Çünkü insanın elinde olmadan olur. İnsanın gücünü aşan, insanın programını bozan şeyler varsa onlar zaten yalan kökenli olmaz. Çünkü insanın hayatını ters yüz eden şeyler yalanlardan doğmaz. Hayatın gerçeğinden doğar. İnsanın hayatını ters yüz eden olaylar bilmediği, bilse de aklına getirmediği olaylardan kaynaklanır. İşte bakın yola çıkıyorum. Diyorum ki bir arkadaşıma, seninle şu saatte şurada buluşacağım. Söz verdim, çıktım yola. Yolda başıma kaza gelebilir mi? Gelir. Biliyor muyum? Biliyorum. Ölüm gelebilir mi? Gelebilir. Eceli ne zaman geleceği belli değil. Hastalanabilir miyim? Hastalanabilirim. Benim gücümü aşan bir şekilde biri beni tehdit edebilir mi? Edebilir. Alıp götürebilir mi? Götürebilir. Bütün bunlar hayatın gerçekleridir. Ama hayatın gerçekleri yokken, verdiğim sözü gereği bir insanın yanına gidiyorken bir başkasını gördüm, onunla konuşmak, onunla bir çıkar ilişkisi kurmak daha çok hoş gitti. Öbür arkadaşlar verdiğim söz verdim arkadaşlar, haber bile vermeden yallah programı değiştirdim. Bu hayatın gerçeklerinden doğan bir şey değil, çıkarın gerçeklerinden doğan bir şey. Doğal afetler, hastalıklar gibi insanın elinde olmayan nedenlerle, kazalar gibi programını aksatana, hiç kimse bir şey söylemez. Söyleyemez. Zaten Allah, her insan gücü orantısında sorumludur diyor. Hastalıklar, doğal afetler, kazalar, insanların gücünü aşan olaylar. Her ne kadar çağımızın üstün teknolojik imkanlarıyla bazı olumsuz olaylar engelleniyorsa da engellenemeyen olay çok. Günümüzde programsız yaşamak çağın temel kuralı. Sanki rastgele bir yaşam içinde savrulup gidiyoruz. Üstüne dünyevileşen duygularımız, düşüncelerimiz çıkarları öne çıkarıyor. Çıkarlarımız peşinde koştuğumuz her an anlarımızda şekilleniyor. Halbuki Allah, verilen söz sorumluluk getirir diyor. İnsan bir söz verdiğinde kendini bir yükün altına sokmuştur. Artık bundan sonra yükün altından kalkacak mı, kalkmayacak mı? Bu önemlidir. Verdiği sözü yerine getirecek mi, getirmeyecek mi? Bu önemlidir. Verdiği söz hayatının, kimliğinin, kişiliğinin bir karakteri Olacak mıdır, olmayacak mıdır? Bu önemlidir. Söz söylediğin zaman, yakının da olsa, adaletli ol diyen Allah, Müslümanlara sözlerine dikkat etmelerini emrediyor. Sözler yakınlara, yakın olmayanlara göre değişiyorsa, sözün adaletle bir ilgisi yok. Adil olmaya söz veren insanın verdiği sözü tutmalı. İnsanlar genellikle anam babam olsa, Akrabam, kardeşim de olsa ben asla yalan söylemem, asla adaletten sapmam derler. Gerçekten söyledikleri bu söz üzerinde duruyorlar mı, durmuyorlar mı? İşte imtihanın sırrı burada. Allah diyor ki, duruyor musunuz, durmuyor musunuz? İnsanların sözleri böyle olduğu halde adaletten saparak analarını, babalarını, akrabalarını, kardeşlerini kayıracak şekilde davranıyorlar mı, davranmıyorlar mı? Ayette yetimlerin haklarından başlayarak yetimlere sahip çıkacak insanlara verdiğiniz sözlerde durun deniliyor. Ve verdiğimiz sözlerde durmak genişliyor. Hayatımızın bir parçası oluyor. Karakterimizin, kimliğimizin bir parçası oluyor. Müslüman kişiliğimizin bir parçası oluyor. Onlar yetimlere söz verenler haklarını, yetimlerin haklarını vereceklerini asla adaletten sapmayacaklarını, yetimlerin mallarını yönetirken kendi ailelerine çıkar sağlamayacakların sözlerini veriyorlar. Allah bunu hatırlatıyor. Söz vermiştiniz. Söz vermiştiniz. Allah katında insanlara verilen sözlerin önemli bir İnsanlar kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmemesiyle çaresiz kalabilirler. Yani bir insan mesela bana bir söz verdi şunu yapacağım dedi. Ve yapmadı. Ben o insan karşısında çaresiz kalabilirim. Çünkü güçlü olabilir karşımdaki. Bir şey diyemem sözünün yerine getirmemesiyle ilgili. Bana birisi söz verdi ve günü geldi yerine getirmedi. Karşımdaki insan çok güçlü bir şey yapamıyorum. Hani benden zayıf olsa gidip döveceğim. Veyahut hakkımdan geleceğim bir şekilde. Ama güçlü, ulaşamıyorum. Yapacak bir şey bulamıyorum. Söz veren insanlar güçlüyse, yalan söylemişlerse, türlü bahanelerle insanları kandırmışlarsa, güçsüz insanlar ne yapabilir? Ama Allah insanlara verilen sözleri kendisine verilmiş kabul ediyor. Dikkatinizi çekiyorum. Ayetin devamında ne diyor? Onlar verdikleri sözleri tutarlar ve Allah'a verdikleri sözleri tutarlar. Cümle devam ediyor bu Ve Allah o ayetin gelişinde ve başka Kur'an'daki geçen ayetlerde ne olarak görüyor? İnsanlar insanlara söz vermişse Allah o sözü kendisine de verilmiş kabul ediyor. Çünkü mümin tarifinde Allah'ın müminler asla yalan söylemez, müminler asla güvenilmez unsurlar taşıyamaz, müminler asla insanları kandıramaz, müminler asla yalandan bahane uyduramaz, müminler asla verdiği sözlere ihanet edemez. Çünkü Allah diyor ki mümin olmak önce bana yalan söylememeyi, güvenilmez olmamayı, verdiğimiz sözlerde durmayı taahhüt etmektir. Ayetlerin özünden çıkan özet bu. Onun için Allah insanların insanlara verdiği sözleri kendisine verilmiş söz olarak kabul ediyor. Çünkü insanlar insanlara söz verdiklerinde iki insan, veya üç insan birbirlerine veya çok insan birbirlerine söz verdiklerinde, o söz verenlerin yanında bulunan, hazır bulunan daima Allah'tır. Hatırlayın o anı ki, onlar birbirlerine söz vererek biat ederlerken, Allah'ın eli de onların üzerindedir. Onun için insanlar kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmemesiyle mağdur olduklarında, karşılarında Allah'a bulacaklardır. İnsanlar yalan söyleyeni anlayabilir. Ama Allah yalancıyı bilir. İnsanlar türlü bahane uyduranların bahanelerine kanabilir. Ama Allah bahanelere sığınarak sözlerini yerine getirmeyenlerin bahanelerinin uydurma olduğunu bilir. Ayet birbirine bağlı hükümlerle insanlara önemli uyarılar yapıyor. İnsanlara söz verirken dikkat edin diyor. Çünkü insanlara verilen sözler aynı zamanda Allah'a verilen sözlerdir. En basit bir örnek vereyim. Herhangi bir zamanda bir yerde buluşmaya söz verdik. Bugün, çünkü tabirle randevu verdik. İnsan böyle bir randevüleşme yaptığı zaman aynı zamanda bu sözü Allah'a da vermiş olur. Allah o insanı verdiği sözden dolayı takip alır. Yerine getirecek mi getirmeyecek mi? Müslümanlar aralarında toplantı yapıyorlar. Bazıları sunumlar hazırlıyorlar. Toplantılara katılmak için sunumlar hazırlayıp vermek için söz veriyorlar. Müslümanlar zannediyor ki verdikleri bu sözleri insanlara verdik. Yani mesela ben desem ki size şu gün ben size bir sunum vereceğim. Ben bu sözü aslında size söyledim, size duyurdum, bir ilan ettim. Ama bu sözü verdiğim anda bu söz Allah'a verilmiştir. Bir arkadaş dese ki ben şu saatte şurada buluşacağım ve size bir şeyler anlatacağım, sunum yapacağım. Bu sözü bize duyurmuştur ama bu sözü aslında Allah'a vermiştir. Ama insanlar verdikleri sözleri, Söyledikleri sözleri insanlara verdiklerini zannederek önlerine ufacık bir engel çıksa hemen verdikleri sözlerden cayarlar, yerine getirmezler, program içerisine almazlar. Program içine alsalardı çok çok önemli hasler olmadığı müddetçe kendilerini aşan bahaneler, kendini aşan engeller olmadığı müddetçe orada bulunurlardı ve o sözü yerine getirirlerdi. Ama insanlar insanlara verdiği sözleri hafifliyorlar. Diyorlar ki tamam bir bahane uydururum. Bitti. Halbuki bilmiyorlar ki o insanlara verdikleri sözler aslında insanlara duyurulan bir ilandır. Gerçekte Allah'a verilmiş bir sözdür. Verilen sözler yerine getirilmediği zaman insanlar söz vereni hesaba çekemeyebilir. Ama Allah ne diyor? Siz insanlara söz verdiğiniz zaman bana söz vermiş gibi olursunuz. Ve müminler Allah'a verdikleri sözü tutarlar. Siz verdiğiniz sözlerden hesaba çekileceksiniz. Sadece Allah'a verilen sözlerden değil, dolaylı olarak insanlara önce verilmiş, sonra dolaylı olarak Allah'a gelmiş bu sözlerden de hesaba çekileceksiniz. İki mümin, üç mümin arasında söz verdi. Siz verdiğiniz sözlerden hesaba çekileceksiniz, hükmü içine girmektedir. Kimse onu dışarıya çıkaramaz. Ya ben insana verdim sözü, Allah'a vermedim ki. İnsana verdiğim sözü uygulamasam da olur. Ne olacak? Deme hakkı yok müminse. Çünkü mümin, Verdiği sözü yerine getiren, çünkü mümin, verdikleri sözü, verdiği sözleri yerine getireceğini Allah'a taahhüt eden bir insandır. Mümin olmanın kuralı budur. Ancak Allah sözü kendisine verilmiş kabul edip, sözlerini yerine getirmeyenleri verdikleri sözlerden hesaba çeker, insanlar çekemez. Bakarsınız insanlar güçsüz kalır, bir şey diyemez, çekemez. Ama Allah öyle değil. Kuluna der ki, sen Ali, Ahmet, Mehmet, sen... Filanca kişiye, Mustafa'ya, Ahmed'e, Hüseyine söz verdin ama çıkarına geldiği için değiştin. En ufak bir şekilde hemen onu sattın. O sözü yerine getirmedin. O insan sana bir şey diyemedi. Gel bakalım. Sen ne biçim müminsin? Sen bana taahhüt etmedin mi? Ben verdiğim sözleri yerine getiririm demedin mi? Müminin kuralı bu değil miydi? Bu kuralı ben ayetlerimde yüzlerce defa söyledim. Aktardım, ilettim, Resulüm aracılığıyla bildirdim. Sen insana aciz gördün, verdiğin sözü yerine getirmedin, onu oyuncak kıldın. Bunu yapmaya hakkın yok deyip hesaba çekecektir. Bunu defalarca bildiriyor Allah ayetlerinde. Artık söz verip de sözlerini yerine getirmeyenlerin durumu Allah'ın eline geçer. İnsanlar elinden çıkar çünkü insanlara sadece duyurulmuştur o. Ama asıl söz Allah'a verilmiştir. İnsanlar verdikleri her sözde yerine getirmediklerinde bir kul hakkını çiğnediklerini bilmelidirler. İnsanların ağızlarından çıkan sözler öyle sıradan, basit, haşlanacak bir durum değil. Keşke insanlar bunu bir anlayabilse. İşte o zaman toplum temel bir dinamik üzerine oturacak. İçinde yaşadığımız toplumda özellikle Müslümanlar verdikleri sözlerini yerine getirmeyen, sözlerinin kıymetini bilmeyen, lakayt hareketleriyle öne çıkanlar olarak biliniyor. Özellikle. Niçin? Allah'ın ayetlerinde Müslümanları sözlerini yerine getirmesi konusunda sürekli uyarmasına rağmen Müslümanım diyenlerin sözlerinin peşinde olmaması düşündürücü. Gerçekten çok düşündürücü. Bu aynı zamanda inanç açısından da önemli. Zira Allah Medine döneminde gönderdiği ayetlerinde sözlerin yerine getirmemesini nifak alameti münafıklık olarak belirliyor. Bu ayetleri hepimiz hatırlıyoruz. Bugün Müslüman toplumlar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 Rekor seviyede o hani meşhur şeyler var ya böyle rekorları tescil eden dilimin ucunda gelmiyor siz söyleyin derecelere girmişlerdir. Guinness kitaplarına girmiştir, Guinness rekorlarına girmiştir. Dünya insanlığında, dünya insanlığını gözümüzün önüne alalım, o toplumların yapılarına bakalım ve Müslümanların durumunu inceleyelim. Müslümanlar bu ayetin hükmünde maalesefle korkmuşlardır. Ondan sonra giderler. Batıya, Avrupa'ya, ya Avrupa'daki insanlar sözlerine çok sağlık derler. Bunu söyleyen de yine Müslümanlardır. ha. Giderler uzak duruyor Japonya'ya, ya, ya Japonlar ne kadar örflerine, annelerine bağlı, ne kadar dürüst ve sağlıklı bir insanlar. Verdiği sözleri yerine getirirler. Ya adam güneşe tapıyor ya, verdiği sözü yerine getiriyor. Ben Allah'a tapıyorum diyen insan, verdiği sözleri yerine getirmiyor. Rekor kırıyor, yalan üstüne yalan. İşte bu nedenlerle Allah'ın bu ayetine aykırı davranışlar nedeniyle Müslümanlar toplumsallaşamamakta ve nesillerini yok etmektedirler. Geleceklerini yok etmektedirler. Daha anneleri, babaları ölmeden Müslüman çocuklar yetim kalmaktadır. Çünkü o Müslüman çocuklara, çocuklarımıza biz Allah'ın medkede bu ayetiyle Müslümanlara öğretmek istediği temel kuralları uygulamamışız, onları yetim bırakmışız, onları sahipsiz bırakmışız, verdiğimiz sözleri yerine getirmemişiz, aralarında ayrım yapmışız, kız erkek ayırmışız, erkekleri kızlardan daha çok değerli görmüşüz ve özellikle kız çocuklarına yetim bırakmışız. Daha doğuştan, daha doğmadan önce başlamışız, erkek olsun, erkek olsun, kız doğunca şaşır kalmışız. Bir hayat telakisi, bir anlayış, bir inanç biçimi, bir yaşanılan din anlayışı ne yazık ki daha çocuklar doğmadan, onlar o nesiller daha hayata kavuşmadan sakat bırakılmıştır, yetim bırakılmıştır. Müslüman toplumlar genelde ırklarının veya toplumlarının Müslüman olmadan önceki dinlerinin esinde kalarak, İslam'la eski dinlerini birlikte yaşamayı esas almışlardır. Araplar, Arapların tarihinden gelen atalar dinine ait değerleri İslam'a sokmuşlar. Türkler, eski Şamanizm dinlerine ait değerleri İslam'a sokmuşlar. Budizm'den gelenler, İslam'a geçen toplumlar, Budizm'in eski değerlerini İslam'a sokmuşlar. Mecusilikten gelen İranlılar, eski Mecusi dinine ait değerleri İslam'a sokmuş. Yahudilikten, Hristiyanlıktan İslam'a gelen Müslümanlar, Yahudiliğin, Hristiyanın dinsel bilgilerinden çoğunu İsrailiyet kavramı çerçevesinde İslam'a sokmuş. Bu nedenle Allah'ın ayetleriyle emrettiği kuralların uygulanması toplumda tam olarak gerçekleşmiyor. Çünkü Allah'ın ayetleri yok ortada. Arap kökenli Müslüman, eski putbol eski gelenekleri devam ettiriyor. Türk kökenli Müslüman, eski Türk Şamanizm dininin geleneklerini, Budist Budizmin geleneklerini devam ettiriyor. Kürt toplumuna bakıyorsun, onlar da Kürt toplumunun geleneklerini devam ettiriyor. Ağalarıyla, şezarıyla, koydukları katı kurallarla bir sürü olay gerçekleştiriyor ve bugün içimiz acıyarak bakıyoruz, duyuyoruz, yaşıyoruz, içinde yaşıyoruz. İnsanların atalar dinden aldığı bilgiler, İslam'ın anlaşılmasında, uygulanmasında öne çıkarak İslam'ı engelliyor, ayetlerin anlaşılmasını engelliyor yaşanmasını engelliyor. Erkeklerin kızlara tercih edilmesi, analar babalar yaşarken çocukların yetim bırakılması, gerçekten anası babası ölerek yetim kalanların mağdur edilmesi, İslam dininin yaşamına ait değil, İslam böyle emretmiyor. Bütün bunlar Müslümanların eski kültürlerinin bir uzantısı. Allah'ın ayetleri aklımızda, kalbimizde, yaşamımızda var olması bizim temel duamız olmalı. Eski kültürlerimizden, Eski inançlarımızdan, geleneklerimizden sıyrılıp Allah'ın emrettiği kuralları o kurallarla yaşamayı inancımızın gayesi olması temel inancımız olmalı. Atalar dininden gelen değerler hiçbir zaman ayetlerin anlamını karartmamalı. Allah'ın dediği gibi inşallah samimi, işten, sadece Allah'ın dinine tabi olanlardan oluruz. İnşallah. Şu ayetin anlamına bir bakınız. Eğer ayetler bu ayet, özellikle bu ayet, uygulanmış olsaydı toplumda, dikkatinizi çekiyorum, toplumda eşitsizlik, toplumda adaletsizlik olmazdı. İşte Mekke'de gelen hükümler çerçevesinde, bugün beşincisini sunuyorum, daha devam edecek. Ne görüyorum? Bugün Müslümanların çoğunun kafasında ahkam ayetleri Medine'de gelmiştir diyor. Yani insanların yaşamına, Müslümanların yaşamına kurallar getiren, yasalar getiren ayetler Medine'de gelmiştir diyor. Genelde diyor, öyledir diyor. Böyle bir zan, böyle bir zehap var. Ama ben inanıyorum ki Müslüman bir toplumun, Müslüman bir kimliğin, Müslüman bir kişiliğin temel esasları, temel yasası Mekke'de gelmiştir. O Mekke'de gelen yasayı uygulayan Müslümanlar Medine'yi oluşturabilmiştir. Medine'de gelen yasalar artık temel yasalar değil, teferruattır. Bugünkü tabirle Mekke toplumuna gelen, Mekke Müslümanlarına gelen, Mekke döneminde Müslümanlara gelen yasalar Medine toplumunun anayasasıdır. O anayasanın bugünkü tabirle ilkelerini, özelliklerini benimsemiş, işlerine sindirmiş, daha devlet olmadan toplumda uygulamış, devletin iradesi gücü olmadan toplumda uygulamış müminler Medine'deki devleti çok rahat kurdular. Çünkü daha iktidar yokken uyguladılar. İşte daha önce bahsettiğim bir zekat ayeti. Bugün bahsediyoruz bakın. Verdiği sözleri yerine getirme alışkanlığı ve garantilliği. Hayatı bahasına olsa verilen sözü yerine getirebilme özelliği, bir mümin kimliği, nesillere sahip çıkma. Önceki bölümlerde bahsettiğimiz her türlü insana, yolda kalmışa, fakire, fukaraya, dini ne olursa olsun Allah adına sahip çıkma özelliği ve kuralları. Daha bundan sonraki bölümlerde inceleyeceğimiz hükümlere baktığımız zaman aslında İslam'ın temel yasaları, esasları, kuralları Mekke'de gelmiştir. Medine'de gelen teferrattan ibarettir. Ve bu yasaları... O gün müminler, tekrar ediyorum, iktidar olmadan, ellerinde bir devlet gücü olmadan uygulamışlardır. Her türlü zorluğa rağmen, her türlü baskıya rağmen, putperestlerin her türlü baskısına rağmen uygulamışlardır. Ama bugün Müslümanların kafasında şu vardır, Allah'ın adaletini sağlanması için bir devlete ihtiyacımız var. Devlet olmadan Allah'ın adaleti sağlanmaz. Peki Mekke'deki Müslümanlar nasıl sağladı? zekat ayetine uyarak toplumdaki maddi farklılıkları topluma sahip çıkarak verdikleri sözleri yerine getirerek iyi bir mümin kimliğiyle kişiyle ortaya çıkıp güvenilir insanlar olarak ileride kuracakları bir toplumun göstergesine işte biz buyuz böyle yaşıyoruz Sözlerimizde yerine getiriyoruz, elimizde Allah'ın verdiği nimetleri Allah için harcıyoruz. Her türlü dini ne olursa olsun fakir, hafıka, yolda kalmışa sahip çıkıyoruz. Hiçbir insana birbirinden ayırmıyoruz. Kadın, kız, erkek ayrımı yapmıyoruz. Düşüncesini, inancını, göstergesini. Her türlü zorlukta Mekke'de. Yaşayarak göstermiştir ve bu gösterisinin neticesinde Allah onlara bir Medine toplumu nasip etmiştir. Ama bugün bizim algılarımız yanlıştır. Ahkem ayetleri Medine'de geldi zannediyoruz. Bir toplumu oluşturan temel karakteri belirleyen, temel yasaları belirleyen yasalar Medine'de geldi zannediyoruz. Açın bakın Kur'an. Hepsi Mekke'de gelmiştir. Şu tek başına şu ayet bugün sosyolojinin incelediği konuların yarısından fazlasını ele alıyor. Bakın yarısından fazlasını, sadece bu ay işte 6 maddeyi saydım. 6 madde bugün sosyolojinin, siyasal sosyolojinin ilgilendiği konuların yarısından fazlasını ele alıyor. Temel yasa haline getiriyor. İşte bunu anladığımız gün, gerçekten Medine'ye hazır olan, hayatında mümince hayatına bakan, Rabbinin dediklerini anlayan bir insan haline geleceğiz inşallah. İnşallah Allah bu konuda bizim aklımızı, İrfanımızı, mahkememizi, irademizi açar, kalbimizi açar, gönlümüzü açar ve biz gerçekten onun Mekke'de gönderdiği ayetlerin anlamlarını anlama noktasında ufkumuzun alabildiğine geniş tutarak ve kalbimize sığdırarak anlamış oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi geceler diliyorum.